Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, e, bugünkü ekonomik programında, ekonomik gidişat programında biraz da bu üstünde biraz az konuşulan ama önemli olan asgari ücret yükseltilmesi vesaire konusunda duralım istedik. Ne diyorsun? Nasıl gidiyor sence bu açıklamalar evet, ve uygulamalar? Yani az konuşulan dedin ama bence son sıralarda çok konuşuluyor. Ee, evet. Konuşulacak şeyler de var çünkü. Ee, şimdi asgari ücretli ben şuradan başlamak istiyorum. Bir tabii konjonktürel olarak kendini koş, köşeye sıkıştırdı bu iktidar. Ee, bu Ocakta ne yapacağını, ne kadar yapacağını tam bilemiyor. Çünkü hani yukarı tükürse boyu, aşağı tükürse sakal vaziyeti var ama bir de asgari ücretin bu vesileyle gündeme getirmek istediğim çok uzun yıllardan beri yapısal bir sorunu var. Bu da şuradan kaynaklanıyor, mahlum asgari ücreti ülke genelinde belirleniyor. Yani ülkenin her yerinde geçerli Türkiye'nin belirlenen ücret. İstanbul içinde asgari ücret aynı. Temmuz'da belki hatırlatmak gerekir ama niceler biliyordur 11.400 liraya çıkarıldı. Bu 11.400 lira İstanbul'da da öyle. İşte Güneydoğu'da da öyle. Yani işte Kuzeydoğu Anadolu'da da böyle. Yani bir anda ortalama gelirin, kişi başına ortalama gelirin oldukça yüksek olduğu bölgelerde de aynı asgari ücret aynı zamanda şeyin e, ortalama gelirün çok düşük olduğu 1 bir 1/4'e kadar inebiliyor. Muazzam e, ekonomik eşitsizlikler var e, gelir açısından bölgeler arasında Türkiye'de ve bu zaman içinde azalmıyor. E, bir de e, tabii aynı zamanda işgücü piyasalarında çok farklı. Örneğin Güney Doğaanı doğrulu'da işte yıllardır bölgesel e, işsizlik rakamları açıklandığında bakıyoruz biz takip ediyoruz ve tam olarak yakından yüzde otuzlar civarında çıkıyor. E, Batının e, bazı bölgelerinde yüzde sekiz dokuz çıkıyor 2000, 20, 2022 bir yirmi iki ile söylüyorum ama evet, önceki yıllarda da böyle bu da e, bir türlü bu eşitsizlikte azalmıyor işin e böyle olunca ülke genelindeki asgari ücret İstanbul'da zaten yetersiz oluyordu. Eee buൃശan'da da güneydoğu Anadolu'da işte işsizliğin hem yüksek hem de ortalama gelirin düşük. Geçimle geçim seviyesinin de tabii ki batıya özellikle İstanbul'a kıyasla daha düşük düzeylerde olduğu ee, bölgelerde ise işte bir firma İşletme, ilan verse, şeyden asgari ücretten sigortalı işçi alacağım diye yani bir saat içinde herhalde 500 kişi kuyruk olur. Şimdi, ama İstanbul'da firmalar yakınıyorlar. Bunu da yakından biliyoruz. Zaten söyleniyordu. Çünkü 3 yıldır İBB için İstanbul Üç Küçük Piyasası araştırması yapıyoruz. Hem anket yapıyoruz iş gücünde, hem de firmalarla görüşüyoruz yöneticileriyle bir yandan bakıyoruz bir işe kabul etmek için en düşük ne kadar ücrete razı olursun diye ankette sorduğumuzda çok büyük çoğunluk asgari ücreti %30 aşağı yukarı ortalamada üstünde ücret talep ediyor haklılar öbür yandan firmalara gidiyorsun onlar da şikayetçiler asgari ücretten eleman bulamıyorlar yeni işe alınacak e neden asgari ücretten daha e, yüksekli e, onlar lazım hani daha yüksek e, öner diyoruz ve öyle belirlerde asgari bir şey. rakip firmalar Biz rekabet altında çalışıyoruz Rakip firmalar arttırmazsa e, şeyi ücreti ya yani asgari ücretin üzerinde vermesi o zaman biz bundan zararlı çıkarız. E, üstelik ben asgari ücretin üstünde verdiğim zaman bütün ücretlerim arttırrmam lazım. Ve Halk Kur firmasında asgari ücretten çalışanlar varsa onları da arttıracak tabii mecburen. Onun üstündekileri de işte gene o kadar belki oranda olmasa bile arttıracak her gençse. Yani sonuçta onlar da bekliyorlar ki İstanbul'da asgari ücreti devlet daha yüksek aslında oluştursun. Şimdi böyle bir çıkmaza zaten yapısal bir çıkmaza sürüklenmiştir Türkiye uzun yıllardan beri. Şimdi onun için de ben şahsen bunu noktalayayım burada. Öbür tarafa geçelim. Yani ocaklar evet. neden konjonktürel olarak kendilerini de bir çıkmazı sürükledi bu hükümet. Onu istersen şey edelim konuşalım kalan kısımda. Ama asgari ücret bana soruluyor. Yani sen sormadın ama soracaksın sen ne bekliyorsun diye gazeteciler arıyorlar. Hocam işte bu asgari ücret ne olacak ne kadar zam yapacak siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben hiçbir şey düşünmüyorum, ilgilenmiyorum diyorum. Çünkü asgari ücret ne olursa olsun İstanbul'da yetersiz olacak. Yani İstanbul'u sembolik olarak söylüyorum. Çünkü ortalama gelirim hem en yüksek olduğu ama buna rağmen hayat pahalılığının da en yüksek olduğu yer. İstanbul'da yetersiz kalacak kesinlikle. Öbür tarafta da yüksek kalacak. Geçimin kolay olduğu, işsizliğin yüksek olduğu. Çünkü yüksek kalıyor. Neden geliyorlar? çünkü genelde emeğin verimliliği o bölgelerde düşük yeterince e, internet teknoloji sanayiler gitmemiş bildiğiniz hikaye bunu ve orada da yüksek kalınca orada böyle kalıyor çünkü yeterince istihdam yaratılmıyor büyüme olmuyor vesaire yani e, o bakımdan zaten asgari ücret sorunlu e, burada e, Seyfettin de, Bey e, İstanbul'daki e, e. firmalar da yani farklı bir şey mi olsa bir kısmı öyle düşünmeye başladı nihayet acaba İstanbul'da farklı bir şey mi yapsak diyorlar asgari ücreti farklılaştırsak mı neyse bu büyük bir tartışma konusu hükümet bir kere bu konuda hiç evet. e, beni, e, şey olabilir mi yani zaten şu söyleniyor ya asgari ücret esas sorun yapısal sorun asgari ücretin asgari bir ücret değil bir ortalama ücret haline gelmiş olması ya, geldi. tabii o işlemini ee, yitirmiştir zaten evet, yol, son olarak tabii çünkü, çünkü aslında şöyle olması gerekiyor bir, ba bir başlangıç seviyesi olması da, lazım kısa süre sonra şirketlerin aslında e, zaten ya, bunu da, evet belki bu vesileyle şunu da e, dinleyicilere açıkladı, dinleyicilerine hatırlatmak isterim bu konularda çok o, aşina olmayanlar asgari ücret sosyal devlet tarihte sosyal devletin gelişmesine paralel olarak ...getirilmiş ve her ülkede de yok ama çoğu ülkede var... ...gündeme gelmiş ve uygulamaya geçirilmiş bir sosyal politika aslında. Ücret politikası değil. Neden sosyal politika? Çünkü görülmüş ki iş şeye bırakıldığı zaman tamamen piyasaya bırakıldığı zaman... ...eğer bir ekonomide daha kalkınmakta olan gelişmekte olan bir ekonomi... Düşük vasıflı, eğitimsiz hani mavi yapa diyelim kolaylaştırmak için e, arz fazla talep düşükse e, piyasaya bırakırsan çok düşük bir ücret e, denge ücreti olarak çıkacak. E, o zaman da bu ücret çok yetersiz sosyal açıdan kabul edilebilir değil diye düşünüyor e, sosyal devlet. Onun için ben oraya bir çıta koyayım. Ama bu çıtayı dikkatli koyman lazım. Çünkü çok yüksek koyarsan bu sefer hem kayıt dışında teşvik edersin ki Türkiye'de böyle oluyor zaten. Hem de şeyi istihdamda, gelecekte oluşabilecek istihdamları da düşürebilirsin, düşüp tutabilirsin. Şimdi onun için esas sosyal bir şey asgari ülke. Sosyal politika. Ama bu işte Türkiye'de özellikle son iki yılda e, bu da endazesinden çıktı. Çünkü akılda şeyi tutalım hani İstanbul'da hep yetersiz haksane ama Bir benzeri e, gelişmiş bölgelerde ama en tabii e, göze batan e, durum İstanbul'da ortaya çıkıyor. Ama öbür yandan son iki yıl biliyorsunuz şeylerle geçti. Hatta 2018'den sonra da yavaş yavaş böyle oldu. Son derece e, sık seçimler yapıldı. E, bunlar tabii hayati önemdeydi. iktidar için, AKP hükümeti için ve özellikle bu son seçimler öncesinde bir taraftan da enflasyon almış başını gitmiş. E, bunu biliyoruz tekrarlamaya gerek yok. Artık öyle yılda bir defa da kadar yükselmiş ki enflasyon biliyorsunuz yani TÜİK'le bile tüketici fiyatları %60-70'leri buldu. Bunu ee, yılda bir defa yapamazsın ikiye çıkarttılar asgari ücret belirlenmesini asgari ücrete zammı tamam bunda da yetinmediler bu normal seçimlerde oy seçmen kazanabilmek için reel olarak da arttırdılar asgari ücret şimdi reel olarak asgari ücret artınca her defasında bu sefer o hale geldi ki firmalar, bunu da biliyoruz, İstanbul firmaları, şikayetçi, diğerlerinin de şikayetçi olduğunu tahmin edebilirim. Özellikle gelişmiş bölgelerde. Diyorlar ki tamam asgari ücret arttırıldı, bu bir şey ama buna uygun olarak ücretleri arttıramadılar. Yani asgari ücrete diyelim reel olarak %10-15 bazen daha fazla bazı şeylerde zamlarda daha da yüksek oldu aynı oranda hele nominal olarak %80 %90 %70 yıllık olarak söylüyorum asgari ücreti arttığı zaman bunu diğer ücretlere aynı oranda yansıtamadılar <gülüyor> bu sefer ne oldu asgari ücret ve ortalama ücretin neredeyse farkı yok olmaya üstüktü o kadar azaldı ki Yüzde seksenlere geldi. Bu normalde gelişmiş, normal iş gücü piyasaları işleyen asgari ücretin yani esas olarak bir sosyal e, politika olarak e, belirlendiği, uygulandığı ülkelerde ortalama ücretle asgari ücret e, arasında oran şeydir. Yüzde kırk civarındadır. Otuz olabilir, 45 olabilir. Bu Türkiye'de zaten yüksekti. Yani şöyle söyleyeyim. 100 lira ise ücret, ortalama ücret de aslında işte 100 Türkiye'de 140 lira falan oluyordu. Ki, bu bile nispeten yüksekti. Şimdi askeri ücret 100 lira olduğu zaman bu bireysi ortalama ücrette 120 lira acık. Aradaki fark peki o kadar bu bu çok e, zevkten bu çok e, tuhaf ve Çin'den çıkmaz gibi böyle, gö yani, görünen bir durum. Peki ne yapılmalı? Bakılmadı ama yani başka bir örneği olduğunu da sanmıyorum. Evet, benzersiz bir duruma benziyor. Peki bu, bu, bu durumdan çıkmak için ne yapılması gerektiğini öngörüyorsun? Şimdi, şimdi bunu valla onun bu, bu hükümet düşünsün. Ne diyeyim? Ee, bir kere ben zaten askeri ücretin kesinlikle bölgeselleştirilmesi e, yanlısıyım ama bu başı başına bir, bir konu. E, şimdi şey etmeyelim bunu. Uzatmayalım. ama şeye dönersek şu anda ne yapacaklar? Çünkü sonuçta bir asgari ücret belirleyecekler. Bir da karşı karşıyalar. Çalışma Bakanı da bir bunu ima eden bir konuşma yaptı. Bir verdi. Diyor ki işte mevcut ücretleri de dikkate alarak asgari ücreti belirleyeceğiz. Şimdi tam ne demek istediği yok, değil ama benim şeyim yorumum tam da bunu kastediyor. O hale geldi ki artık şeyin ücretlilerin çok büyük bir bölümü arkasları ücretten çalışmaya başladı. Bu bir anormallik, birçok bakımdan anormallik. Çünkü hem bir taraftan tabii ki şeye zorluyor, firmaları öbür ücretleri de. En azından asgari ücret kadar olmasa bile daha çok arttırmaya bunu yapamıyorlar, yapmak istemiyorlar. Yapamadıkları ya da yapmak istemedikleri zaman ciddi vasıflı tecrübeli elemanları bu sefer rekabetçi bir piyasa. Rakip firmalara kaptırıyorlar. Bundan da çok şikayetçiler. Bunu da biliyoruz. Yani böyle bir çıkmaz yarattılar. Acaba bir tabii iki sorunları var şu anda konjonktürel olarak. Bir enflasyonu işte malum söz verdiler bir türlü düşüremediler ama şimdilik artık kesin e, vaat ettikleri konu işte Temmuz'a kadar e, tamam %60 civarında devam edecek kusura bakmayın çok özür dileriz demeye getiriyorlar. Ama bunu Cumhurbaşkanı da ağzına doladı herhalde e, ona anlattılar baz etkisi olacak efendim hiç merak etmeyin. Temmuz Ağustos küt küt düşecek yıllık enflasyondur çünkü geçen Temmuz'da işte yüzde dokuz artmıştı birdenbire zemberek adeta boşanmıştı Ağustos'ta da o kadar arttı E şimdilik bu yıl e, o kadar artmayacağını umuyorlar bence de artmaz e, ama işte yüzde iki üç artsa Temmuz'da Ağustos'ta yüzde yirmi lik bir artış bu yıl yüzde işte altı yedi kalırsa e tabii ne olacak yıllık enflasyon bizden birer on üç on dört puan düşecek yani altmıştan işte 40'lara kırklara düşecek ondan sonra da bu devam edecek düşüş mafaklerim bu şimdi ama bunun için de bunun gerçekleşebilmesi için de tabii ki bir taraftan Mehmet Çimşek ne yapmaya çalışıyor? O, maliye politikasında tamam para politikasını sıkılaştırıyorlar ya, yapabildikleri kadar Ama maliye politikasında ve gelirler politikasında sıkılaştırılması lazım e, Bunu bir türlü yapamadı Çünkü seçimler geliyor e, Şimdi tabi asgari ücret bu bağlamda çok önemli kritik bir e, unsur, faktör e, Büyük bir ihtimalle o da bastırıyor abartmayın diye Öbür taraftan da yerel seçimler var Cumhurbaşkanı'na sorulsa o da herhalde diyecek ki son altı ayda işte ne kadar enflasyon aşağı yukarı yüzde otuz beş. Belki o diyor ki yüzde kırk yapın yüzde kırk beş. Belki o da cesaret edemiyor çünkü dediğim gibi yani geçmişte bu uyguladıkları ve şey, asgari ücret politikasını devam ettirecek olurlarsa yüksek mi zam yapacak olurlarsa ben söyleyeyim Hani bu ortalama ücretin yüzde dayandı dedim, yüzde doksanla çıkar, yüzde seksen beşini çıkar, hiç anlamsız bir hale geliyor. Yani bir sosyal politika aracını asgari ücret gibi artık ekonomide piyasaya ücret iş gücü ücret piyasasını ücretli hükümetin belirlediği bir şey haline geliyor ve anlamsız bir şekilde belirleniyor. Dolayısıyla. Bir çıkmaz da karşı karşıyalar. Daha doğrusu çıkmaz demin de bunlar. ikilemle karşı karşıyalar. Onun için yukarı tükürseler büyük aşağı tükürseler sakal dedim. Yani yüksek Bey. zam yapmaya kalkarlarsa bunun sonuçları var. Hem enstasyon açısından hem dediğim gibi piyasanın işleyişi açısından. Hem aşağı bu sefer düşük zam yapsalar hani Enflasyonun altında, %35'in altında bir zam yapacaklarını da pek düşünmüyorum. Çünkü seçimler var. Ciddi eleştiriler alabilirler. Ama işte bunu yaptıkları zaman da gene tatmin edici olmayacak. Çünkü zaten eritti şey. Son 6 ay enflasyonu. Artı dediğim gibi mesela gelişmiş bölgelerde başta İstanbul olmak üzere zaten... Askeri ücret, yani iki ile bile çapsan, İstanbul'da hani karı koca çalışıyor, askeri ücretten çalışıyor diyelim. E yani ne eder ki 22 bin, işte 800 lira, 23 bin lira 23 bin lirayı 10 bin lira kira verdin mi? Ki minimum o da çok şey bir, bir çok küçük bir daire, işte lüksü hiç olmayan, onu bile bulunabilir mi? Emin değilim ama. Yani o koşullarda bile geçinmeleri mümkün değil. Ee, dolayısıyla peki nasıl nasıl bir yol izleyecek, izleyeceklerini düşünüyorsun senin bu konudaki tahminlerini alabilir Ama miyiz? benim benim tahminim gene arada bir şey yapacaklar herhalde ne bileyim ben yüzde 40 yapabilirler. Yüzde yani 40 olduğu zaman da işte ne olur 15-16 bin dolar mı öyle bir şey olacak? E bu, bir kez daha altını çiziyorum. Ne şeye yarayacak Mehmet Şifşehir enflasyonla mücadele politikasına ne şeye yarayacak İstanbul gibi geçim hayat pahalılığının çok yüksek olduğu kentlerde iş gücünü tatmin edecek asgari ücret veya ona çok yakın bir düzeyde çalışan Emekçileri tatmin edecek tabii sendikalar hiç tatmin olmayacak İstanbul'da Firmalarda Tatmin olmayacaklar Gene mecburen Asgari ücretten biraz önce Sözünü ettiğim rekabet Koşulları nedeniyle Asgari ücretten eleman aramaya Devam edecekler Ama bulamayacaklar Bulamayınca o, o da büyük bir sorun Yani sadece evet. firma açısından değil Ekonomik büyüme açısından da bir sorun. Yani bir firma da üretimini arttırmak istiyor. Bunun için eleman istihdam etmek zorunda. <gülüyor> yeni insanlar işe alacak. O yeni insanlara bir taraftan asgari ücret öneriyor. İşte kendine göre gerekçeleri var. Çok da haksız değil. Ya firmaların bir kısmı hepsi böyle yapıyor demiyorum. Mesela bir büyük ZİSE şey, zinciri bizim yaptığımız işte derinlemesine görüşmelerde geçen yıl bizzat Yapmıştım o görüşmeyi. Şimdi ismini vermeyeyim. reklam ama büyük bir köfteci zinciri çok sayıda istihdam yaratıyor. O yani şey bölgelerinde bu gelişmiş bölgelerde İstanbul civarında vesaire bir politika kararlaştırmış yüzde yirmi galiba Asgari ücreti yüzde yirmi üzerinde ücret teklif ediyor yeni işe alınacak. kişilere ki bunlar daha çok işte biliyorsunuz. Garson vesaire yani öyle çok basitli kişiler değil e Neden böyle yapıyorsun? E biz diyor bunu yapabiliyoruz ve böylece daha rahat buluyoruz Çünkü bizde rotasyon da çok yüksek Hani giriyor giriyor işe insanlar ama bir kısmı bir süre sonra çıkıyor O sektörde tabii bu e, turnover dediğimiz giriş çıkışlar çok yüksektir onun için diyor biz hızlı hareket etmek zorundayız. Böyle bir politik uyguluyoruz ama yeterince para kazandığımız için bunu yapabiliyoruz. Böyle firmalarda var ama pek çok firma dediğim gibi asgari ücretten eleman arıyor. Onlar gene şikayetlerine devam edecekler. Yani sonuçta bu sorun nasıl çözülür? Valla bu iktidarla çözülmez. Seçimler geçtikten sonra bir de şu var bunu unuttum. bir e, tartışma konusu da asgari ücretle ilgili yılda bir yerefa yapacağız bundan sonra dediler. Ha, evet yani buna, bizzat Cumhurbaşkanı e, da söyledi bunu. Evet yılda evet neden? Bunu söylemek zor? büyük bir ihtimalle Mehmet Hümçük Çünkü dediğim gibi verilen söz e, tamam merak etmeyin e, evet Temmuz'a kadar hala enflasyon yüksek olacak ama ondan sonra şu işte i̇lk iki ay Temmuz-Ağustos'un zaten baz etkisi olacak. %40'lara düşecek. Ondan sonra da biz hem para politikasını sıkı tutuyoruz, çok kararlıyız. Enflasyonu %10'un altına çekmekte hem gelirler politikası da zaten Mehmet Şimçek söyledi bunu. Buna da şey edeceğiz, kullanacağız. bu kullanacağız. Bu şu demektir yani maliyet enflasyonunu da kontrol etmeye çalışacağız. E Bu demek somut olarak e, böyle asgari ücreti hem reel olarak hem de durmadan yılda iki defa arttırmayacağız. Şimdi büyük bir ihtimalle bunun bir kaçınılmaz sonucu olarak yılda bire e, biz artık tekrar çıkıyoruz e, asgari ücret belirlenme e, şeyini, frekansını diye bir angajmana girdiler. Ne kadar tutabilirler emin değilim. Çünkü Tamam, Mart'ta seçimlerden sonra bir daha 4 yıl seçim yok. Ama bu 6 ay içinde de nereden baksan enflasyon %30 civarında olacak. Kendileri söylüyor bunu zaten. Benim tahminim değil. Yani ilk yarısında şey 2024'ü. E sen Ocak'ta 15.000 lira yapmışın askeri ücreti. E bu şey Haziran'a Mayıs Haziran'a geldiğiniz zaman zaten fiilen satın alma gücü bunun en az %20-25 azalmış olacak. Zaten kıskanç geçiniyor genellikle pek çok yerde asgari ücretler alanlar hatta geçinemiyor bile. E daha tekrar aynı duruma düşecekler. Bunlar yaşandı zaten. Bunlar tahmin değil. Bu enflasyon çok hızlı arttığı dönemde bunlar yaşandı ama bunu ne yapmaya çalıştılar seçimler nedeniyle Enflasyona da sık zam yapmaya başladılar. 6 ayda 1 yıl yerine. Hem de dediğim gibi real artışlar yaptılar. İşin bunları artık yapamıyorlar. Evet. E ee, ne olacak İnşallah. insanlara sen no. Haziran'da zam yapmazsan ne olsa seçimler de bitti. Bir daha 4 yıl seçim yok. Şimdi hakikaten Mehmet Şimşek'in dediği sıkı gelir politikasını da uygulayalım yapmayalım. E geldim Kasım Aralık'a ücretler, yaptığın asgari ücretin satın alma gücü neredeyse yarı yarıya düşmüş. Evet, yani çok, onun için şeyden ciddi ikilemlerle karşı karşıya. Evet, evet. Süreyi de bitirdik aslında ama belki de bu sorunun cevabını Nurettin Nebati'ye sormak en iyisi. O <gülüyor> En iyi o biliyordur. Yani o olsaydı heterodoks ekonomi politikaları icabı güzel bir gerekçe bulurdu. Neden asgari ücretin yılda bir artık zam yapmak gerekir <gülüyor> ve neden çok daha abartmamak gerekir diye. Eğlenceliydi desem... o dönem ama... Şey, evet, Biz de senden bir öyle görüşürüz. bir açıklama bekliyorduk ama gelmedi maalesef Seyfettin. Bir dahaki sefere inşallah. Peki çok i̇nşallah. teşekkür ederim. De ye yeni bakanın gözleri o kadar parlamıyor bence. Bilmiyorum. Hayır. Hiç. <gülüyor> Gayet donuk bakıyor. <gülüyor> e ben o zaman yerinde ben de çok endişeli olurdum doğrusu. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.